أودعينا السلام عليكم varı illa 38. farza geldi. Evet 54 fazdan 38.sini okuyacağız inşallah rahman. 38. fazlıymış ihtiyacını arz eden fakiri yoksulu geri çevirmemek geri çevirmemek neymiş? Farz. E anladık ama işte geliyor. E bu fakir mi zengin mi belli değil. Muhtaç mı belli değil falan falan. O seni falan eder. İhtiyacını arz edeni geri çevirmemek. Ama hakkında bilgin varsa, hakikaten muhtaçsa ona tabii gerekli bir yardım yapılır. E yol üstü gelen, canı etmiyorsa, bir imkanın da varsa Yine de geri çevirmemek. Efendim Hazretlerimizin bir sözü var. Şüphelenirsen az ver, şüphelenmezsen çok ver ama şüphelenirsen de verme bir şey yok. Çünkü ihtiyaç arz eyle. Şimdi bu nereden farz olur? Bir şey farz olmak için mutlaka ne lazım? Ayet hadisten gelin lazım. Ağacı Kerime Hac suresinde ne buyuruyor? <gülüyor> Zorda kalmış, darda kalmış fakir, muhtacı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 Dilenciyi, isteyeni felâ tel harf kovma. kovma! Hadi git. Allah versin, bu Allah versin lafına öyle kötü bir laf. allah Allah! Allah Teala buyuruyor, ben veremedim de mi sana yolladım. Bu şafir lafıdır. Allah'ın yedirmediğini ben de yedireceğim. Haşa! Allah'ın fakir bıraktığını ben de doyuracağım. Haşa! Bunlar kafir lafıdır. Yasin Şerif'te bu geçiyor. Beyler, bilirim mantık o, inma Recep Hakkı Allah. Onlara dese ki Allah'ın size verdiği bu kadar rızıkta biraz verin fakire, kurtala. Kalel ledi ne cezaru? O kafirler ne dediler? İllezi ene min inanah. E rukaymun lillu yasha Allahu atamah. Ya Allah istese bunu yedirirdi. Allah yedirmediğine göre biz mi yedireceğiz? Kafirler böyle dedi diyor. Bunu yine Müslümanlardan da diyenler var inemcum illa bi dalalim mübiyy aşikar mı? sapıklık içerisindesin. Bu laf sapık lafıdır. Gücün bir şey ver. Sakın öyle. bir çalış. Ben çalıştığımda bu hale geldim. Efendim. Bana da kimse bir şey vermedi. Köyden çarıksız geldi. Bak şimdi zengin oldum. Sen niye çalışmıyorsun bilmem. O boynun kilise direği kadar falan. Efendim azıbıcına <gülüyor> az <de>, <gülüyor> Nasıl biliyor musun? direkleri şey mi oluyor? Evet. Yani sen kulağın gerdanın yerinde falan bir şey. Saçma sapan işte. Bir de bakıyor adam. Kaç kilosun? Adam diyor 90. Ulan 90 kilo. Sen muhtaç olsaydın elirdi. Ne diyor adam sen ya. ya 50 kilo adam az yer. 90 kilo daha fazla vermek lazım. Nasıl da olacak Daha fazla yer. Onu düşünmüyor. Bir de diyor ki şişman olduğuna göre git saygıfa. E nasıl saygılayacak yani? Beş gün aç kalma alacak ondan sonra Efendim Nasır Hoca'nın eşeğine mi dönsün? Yemini kıstı kıstı kıstı Ondan sonra bir sabah geldi baktı ki eşek nalları gitmiş. Yahu tam alışacaktı, eceli gelmiş. Bir <gülüyor> iş olur mu öyle sen hayvanın? Yemini kıstı. kıs tı. Kıs kıs. bir kalorisi var ona göre vücudu var, oranı var verecekse fakir edecek adam niye iş bulamıyorsun? E bulamıyorum E zaten herkes iş bulsa kimseye zekat verecek adam kalmaz sadaka verecek adam kalmaz fitre verecek adam kalmaz fidye verecek adam kalmaz kıyamete yakın olda da zenginlik olacak Hazreti Mehdi'yi dolduracak şey zenginlikten verecek verecek verecek bütün Kabe'nin altındaki hacineleri çıkaracak Vatikan'ı alacak Veneci'yi alacak, o vatikanın altından o kadar hazineler var. Bütün o hazineleri alacak. Hep Allah yoluna verecek, o kadar gelene verecek, gitene verecek. Bir tane zekat alan kalmayacak. Ya adam arayacak ya zekat vereceğim, yok alacak adam yok. kim almayacak. Hazreti zaman da ekonomi iyiymiş yani ha. <gülüyor> Hazreti Mehdi hak mıdır? <gülüyor> Aa, gelecek mi? <gülüyor> gelecek mi? <gülüyor> Şimdi o Muhammed Nurduhan diye biri çıkmış. İsrail yaptır yalnız isyanlıktan kalmadı. Böyle bir şey yoktur falan asla. Bütün ilahiyatçıların inkâr etse de Muhammed Mustafa ispat ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. E bu hadis var. Benim busta bu kitabım var. Ben muhakkak gelecek. Koca kitap dolu delil koydum oraya hadis-i kadar say hadisler var. Mutlaka gelecek. Manevi şahsiyet öyle manevi bilmem ne yok. Hakikaten gelecek. İnsan doğacak gözü belli, kaşı belli, tarif edilmiş Böyle yani yani. öyle manevi falan olur mu? elle tutulacak, gözde gördü benim gördüğünüz gibi o da aynı, bir insan olacak yani böyle manevi gelecek diye bir şey yok beşer olarak gelecek onun için sakın sakın sakın inkar etmeyin. bak onun zamanında zekat alan kalmayacak e demek ki şimdi biz sadaka verecek adam buluyorsak Bunda da şükredelim Allah'a ki fakir var memlekette. Fakir olmasa bu kadar bela nasıl kalkacak? Sadaka vermesen bela ya. Anlaştı. Arayı kurma bir meselesi var. Dilenenik olma. Bu ayet niçin nazil oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bir fakir geldi. Bir şey istedi ya. Gitti ona zırhını verdi. Eşine Efendimiz de para yoksa da bir eşya verirdi. Zırhını verdin gitti, pazarda sattı. Adam yani fakir gitti sattı. Hazreti Ali Efendimiz de gördü pazarda, aa Rasulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellemiz zırhı pazarda. Yani o takla onu bir anlamadı ne oldu. Hemen satın aldı gitti Rasulullah sallallahu aleyhi ve geri verdi. O adam tekrar geldi, bir daha bir şey istedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemiz zırhı bir daha verdi. Adam gitti bir daha pazarda sattı. Yine sahabeden biri gördü. Peki Hazreti Ali Efendimiz'i ne olabilir? Gitti bak Allah Allah pazartasında bu iş neyiz? Niye yine gelmiş buraya? Yani birine vermiş anlaşıldı. Yine gitti aldı parayla. Getirdi ya Resulullah buyurdu. Adam bir daha geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de adama dedi ki Esailunemdeh emtâcirun. Yani kusura bakma dedi. Dileci misin, tüccar <gülüyor> Ama Allah Teala bu söze razı gelmedi. Vemmesâile isteyeni har kovma. Varsa ver, yoksa güzel söz ve güleçmizle davranıyor. <gülüyor> وَاِمَا تُعِلْضَنَّ عَنْهُمُ بِجِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَعْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ كَوْلَمْ مَيْشُوهَا İsra Sûreti'nde Yani yanında para bulunmayabilir, bazen olmuyor. Benim cüzdan bazı boşalır. Ben şimdi böyle haftalıktan geçiniyorum, terif alıyorum işte haftadan haftaya alıyorum şimdi. Bazıları haftaya param kalmıyor bir doktora gidiyor, bir tahlil, bir bilmem ne, üç bin lira, dört bin lira haftaya falan kalmaz şimdi geliyor benden de biri bir şey istiyor, yok diyorum şimdi diyecek ulan cübbeli hoca ne yabancı saati yaratırsın <gülüyor> sen cübbeli hocasın yahu, paran yok ama o anda yok işte bazı <gülüyor> kere de borç alıyorum yani, diyorum yanımda ne ver ben sana vereyim diyor. Ama adam ne yapar sindik yani, böyle de bir şey diyor ki, belki paran yoktur o vakit Rabbinden de rahmet umarsın yani belki paran gelecek. Mesela o zaman paranın geleceği zamana göre diyor ona diyor güzel konuştun. İyi konuş. Hatta e, söz ver mesela. Dedi ki "Salı günün gel benim param olur o gün." Gün ver, saat ver diyor. Onu öyle yani ona söz ver de sıyrıl demek değil ha. Sözünde dur. Orada çık. Kurtul da ondan sonra zaten laf tanıma. <gülüyor> öyle değil. de. Adam ne diyor bu bir şey? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem küllüm reyn fi zilli sadekatihi evvel kıyameti <gülüyor> hatta kullallahu beynel nas yarın kıyamet gününde güneş tavan boyu yakına gelecek harareti seksen kart artacak şu anda bile yakıyor kavluyor her yeri o kadar yakına gelen insanlar aşağısında nasıl yaşayacak ama Allah öldürmeyecek çünkü ölüm bitti dünya koptu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 herkesin nerelik olduğu, cennetlik cennetlik olduğu, kul hakları elanlaşmalar bitinceye kadar o gölgenin altında hiç yanmaz. Sadaka bu. O düşün muhtaçlara verin. Ahirette ne yapın? Gölgenizi uzun edin. Gölgenizi koyu edin. Böyle az sadaka verirsen gölge zayıf olur, aradan yanarsın yine. <gülüyor> gölge ne olsun? Koyu olsun. Ve <gülüyor> nüthiluhum biz onları girdireceğiz Vıllen <gülüyor> fali'lâ Gölge, gölge'liğe demiyorum Koyu gölge'liğe girdirir, girdireceğiz ayette Yani gölge'yi koyu tutalım inşallah Böyle yarım yamalak işler yapmayalım Bir kurban kesiyorsun, kurban zor yürüyor zaten <gülüyor> Erineceksin sırattan aşağıya Böyle iyi kurban alalım Azmanullahâ <gülüyor> yâkûm Kurbanlarınızı büyük seçin Fe inne âlâ sırat mâtâ yâkûm Sıratta onlar bineklerinizdir Onlara bileceksiniz. E o zaman ben, ben fakir kurbanım yok. Ben yaya mı kalacağım? Kim dedi sana yaya kalacaksın? Sen de Subhanallah devam et. Sübhanallah. Velhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Vellahu Ekber. Dört kelime. Dört kelam. Allah'a en sevdiği. Fakir misin? Zikre devam et. Bu zikirlerle beraber zenginler ki Geçersin varsın. Evet. Kim dedi sana ki kurban kesmedin sen sürüleceksin. Sen zikre devam et ama zengin adam hep kurban kesiyor, hem de zikrediyor o ile benden iyi gidiyor e ne yapalım Allah da buyuruyor ki o beni fazla de veririm ama sen seni yaya bırakma sen zikre devam et hiçbir zenginden seni aşağı etmem diyor çünkü fakir olan ne yapacak bir de fakir kanaatkar olursa fasul basama baktı bir adam saçı sakalı dağını perişan dedi ki Ma ben e, bela bela ya abafılam? Ee falan catta ya bu gördüğüm hali seni ne düşündüne? Sakın otur ya Rüşullah hastalıklar, kalıklar fakirlikler buyurduk. Ben sana bir dua öğreteyim, bazı kelimeler öğreteyim de bu hastalığın fakirliğin gitsin olur mu? Adam dedi olmaz olur mu? Dedi ya Rüşullah ma ya suruniya. En iyi şeyh kumâhî bedrân Sen bana bu duayı öğret dedi. Bedir'de bulunsaydım o kadar sevinmezdim dedi. Uhud'da bulunsaydım o kadar sevinmezdim. Yeterli bir dua öğret, ben işi düzelteyim dedi. Rasulullah <gülüyor> sana güldü. Bak Bedir'de bulunmak demek? Diyor ki Bedir'de, Uhud'da bulunsam o kadar sevinmezdim. Sen bana bu duayı öğret. Rasulullah sana <gülüyor> <gülüyor> fakirin ulaştığı makama sabreden, rıza gösteren, zikreden, kanaat eden fakirin ulaştığı makama acaba Bedir ehli, Uhud ehli ulaşabilmiş mi, diyor. Anladın mı? Yani, onun için sen kurban kesemedim param yok, zekat veremiyorum, razı olma! Kanaatkan ol, Allah'ından razı ol, zikre müdarip ol! Hiç aşağı kalmayacaksın! Rabb'i kimseyi kimseden aşağı atlar. Bu böyle bir evet.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 Gizli verilen sadaka Rabbin kasabını söndürür. Allah Teala adama kızmış, gazap etmiş. Allah gazap etmiş, nefne belanı. O anda diyor, gizli bir sadaka verse Allah'ın öfkesi geçer. Yarabbi ya, gizli bak. Şimdi şeye gittim, işte anji oldum, bir şeyler oldum. Orada görüntüleme merkezinde duydum. Oradaki yönetici, hanım Anlattı bana ama dedim, ben bunu vaazda anlatacağım. Yani hakikaten ne insanlar var, Hala da sahabe gibi insanlar var yani. Amel bakımından tabi, mertebe bakımından olamazlar ama bunu anlatacağım. Ne diye? Kadın geldi. Örkülü bir kadın diyor yani geldi diyor. Bunu bana anlatan açık yani yaşlı bir kadın. Dedi örkülü bir kadın geldi, Tahrik yapacak bir şey de hastalığını da bilmiyor. Dedi, yalnız işte biraz görüntüleme pahalı bir makinalara girilecekti. Benim de biraz indirim yapar mısınız dedi. Ben de gittim diyor patrona söyledim falan. E dedi, yapalım dedi, yani faküste işte yapalım indirim. Ondan sonra bir de diyor, görüntülemenin sonunda kanser çıktı diyor. Kanser çıktınca biz de bunu nasıl diyeceğiz? Şu Fakat ameliyat lazım, ameliyatta çok pahalı bir ameliyat falan. Biz böyle diyor, konuşurken Orada patron odasında bir kadın oturuyor. O da gelmiş kendisini tahlil için. Fakat o Türkiye'nin sayılı ailelerinden çok zengin, ismini vermeyeceğim. O kadın orada oturuyor. Neyse biz o kadına uğurladık, ettik şu durur Bu kadın dedi ki ben kulak misafiri oldum böyle bir şeye. Bu kaç paraysa masrafını ben vereceğim ameliyatını. Ona söyleyin ama beni deneyeceksiniz. Deneyeceksiniz. Onlar da dedi, diyor, tamam biteni demedim, şimdi burası iyi bir şey, gizli sadaka yani gizli ama öbürü daha bakacak şimdi. Git, kadın geldi diyor bir daha tahliye. E, kadına dedik ki diyor, ya sen ameliyat burada bile indirim istiyorsun, ameliyata ne yapacağım burada para lazım falan. Bir hayır sahibi var, senin bütün masrafını karşılıyor, e, efendim, ismi lazım değil, e, sen e, kabul edersen neyse masrafını bize söylemiş seni,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 Yahu dedim böyle sahabe gibi işler, o zamanda böyle insanlar var. E i̇şte dünya durduğuna göre demek var. Biz olsak ne yaparız? Biz olsak parayı yine aileden alırız. Bunu da deneyiz, bunu ayrı koyarız. Nereden birece bir şey ailem onu vermiyor? Ailemize deriz ki bak kanser olmuş burada bu kadar para lazım. Toplarız. Öbürü de zaten vermiş, onu da alır. Onu da hastaneye seren de tamam. Ne sahtekarız ya. <gülüyor> yani bu gibi insan güzel bir şey. Onun benim adımı demeyin demesi de hoşuma gitti. Bunun yaptığı daha hoşuma gitti. Allah bize müslümanlık öğretiyor. Gizli sadaka, Rabbin gazabını söyledi. O sadaka bil alani, fezeydü bil umri. Açık yap verilen sadaka, zekat açık verilir, farzdır. Ee, farzlar açık verilmesi iyidir. Ama tabii açık derken, e gidip de adama bu zekattır ha diye bir kere de <gülüyor> böyle zorlayaraktan söylemeyin. Ayıptır millet var. O manada demiyoruz yani. Açık derken e, söylenebilir anlamda. Açık verilen sadaka da ömrü uzatır. Gizli Allah'ın kazabını söndürür. Açığı ömrü uzatır. Ömrü uzar mı artar mevsimimi? İki tane kaza yazı var. Bir yazı her şeyi bilin bildiğine göre kesin mübrendir. bir yazı askıdadır, muallaktır, melekler bile o askıdakini görür. Askıdaki ne demek? Sadaka verirse yüz sene yaşayacak, sadaka vermezse 60'ta ölecek. Ana babasına iyi davranırsa 90 sene yaşayacak, ana babası da kötülük ederse 40 yaşında ölecek, o askıdadır. Ama Allah Teala iyilik yapıp yapmayacağını bildiği için ezeldeki yazı değişmez, kesin yazı bellidir ama melek bile onu görmez, melek bile askıdakini görür. Ondan dolayı değişti, değişti gibi geliriz zahmetenler. Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ama ve'inle umlu kitab kendi katında kitabın aslı var, o değişmez. Ama sadaka uzatır mı? Uzatır. Dua belayı kaldırır mı? Kaldırır. Sebep olarak. Efendim, bir Adi bir okuyoruz. Burada bu kadar da var. Yarım hurma olsun sadaka verin. Yarım hurma olsun. Yani o kadar mutaksanız bir hurmayı veremiyorsanız hurmanın yarısını bölün, yarısını sadaka verin. Şimdi de yarım hurmayı alan yok ki. Ne yarım hurma ya? Yarım ekmeği bile almıyor kendinizi cehennemden koruyun yarım hurmayla bile ateşten korun. eskiden tabi çok makbule geçiyorduk biliyorsun sahabe ekran harbe gidiyorlar cihanda çıkıyorlar bir hurmayı o alıyor ağzına emiyor ona veriyor kaç tane sahabe bir hurmanın tadını içine alarak yani oradan biraz kalori kuvvet alarak harbe gidiyorlar yani bir hurma yiyemez nasıl yiyecek öbürüne de bir şey kalmıyor ancak onun suyunu içiyor Demiyor, veriyor öbürüne. İşte bak yarım hurmayla cehennemden sakının. Öyle bir multaj durumda yarım hurma ne kadar iş görür? <gülüyor> yarım hurma bile diyorum açi sevindirir. Biz de aç kalmıyoruz ki. Aç kalsak yarım hurmanın kıymetini biliriz. Biz hiç aç kalmıyoruz. Bizim en fakirimiz bile aç kalan yok. Vardır belki çok multajlar onları da bulamıyoruz. Ne ediyoruz? Bulmak lazım haçı sevindirir ve tutul, katı'ya kemâ tutfii'l kemâ yutfii'l mâ unnâhara su ateşin üstüne attığın zaman nasıl ateşi söndürürse Allah yoluna sadaka verdim'in bütün günahları sildirir ve cehennemi söndürür. Evet, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden naklediyor. Yani ne oldu hadisi? Kudsi. Ne buyuruyor Rabbimiz? Edâgniâ u kâlây, vel fukara u ialây, vel mâlumâli, vel jenmâtudâli. Nasıl Allah seni mübarek? Ne yapışmadın? Femen işte rüdâri bimâli, in rabihâfeli ve in kâserafeli kurban ol. Zenginler vekillerimdir. Allah sana para vermiş niye? Fakire vermen için seni vekil etmiş. Yoksa Allah direkt yastığın altına da koyar mı? İmtihan gereği ne yapmaz? Böyle vekil gönder. Eğer verse, birisi bir flüzi veya bir ev verip kızan cüruzi veren Allah'tır Anla bu hususu, vekil etmiş ana anla hususu. İsmet Paşa ve Abdullah Beyim şebeke hazır. Ne buyuruyor? Tabi biri para verse, ev verse, şunu verse, bunu verse, bil ki Allah verdi, onu vekil etmiş. Ama sen adama da sen kimsin ve bana Allah gönderdi öyle de hareket çekme. Melle <gülüyor> ne insanlara teşekkür etmeye Allah'a da şükretme. Aracının da hakkı var. Zenginler vekillerimdir, fakirler de evimin halkı gibidir. Dikkat, senin bir ev reisisin, babasın, hanımın çocukların var var. Bunlara bakıyoruz, bunlar senin neyi oluyor? Evladu iyal. İyal yani. Aileden geliyor. Aile da zaten. İyal kelimesi oradan gelir. Aile. Allah Teala buyuruyor ki, dünya benim evimdir. içinde muhtaç olan fakirlerde benim kendi evim olsa, çoluk çocuğum olsa haşa, nasıl onlarla ilgilenirim ve onları önemserim, fakirler de benim evimin halkı gibidir. O kadar onlara önemsiyorum. Mal da benim malımdır. Cennet de benim yurdumdur. Ne olacak şimdi? Ne yapacaksın? Yeterli adetlerine anlattığına yani gelin mübarek. Bütün vaazlar ondan duyulmalı yani. Ne diyor? Adam seni götürüyor. Bir köşk gösteriyor. Bu köşkü beğendin mi? Beğenmez olmayayım. Alır mısın? Nereden alacağım ya? Param yok? Al diyor sana şu parayı, evet. Git onu al. Şimdi ne oluyor? Parayı da o veriyor, köşkü de alıyor. Şimdi Allah Teala sana cenneti veriyor, söz veriyor. Fakat cenneti neyle alacaksın? Oruçtan namazına zekat da alacaksın diyelim. Zenginsin malını alacaksın cennet, cennetini. Medava cennet yok sen şimdi zenginsin, zekat veriyorsun olur mu? O zaman malı kim verdi? Allah Teala cenneti kim yarattı? Allah köşkü kim yaptı? Allah benim malım diyor. Beni benim evimi alın. Benim malımdan, benim evimi alın. Burada gidiyor Allah'ın parasıyla gidiyor diyor ki ya seni ateşe alacağım diyor. Ne ak ak ak inşallah var. Allahu muakete. Amin. Ve kühum libadiye ait ediji atağun. Nur suresinde ne buyuruyor? Fakirlere verin. Nereden verin?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 O zaman diyor, ne zorlanıyorsun? <gülüyor> ne zorlanıyorsun? Bazı öyle çirke adamlar olur, başkasının vermesi desteğe, kendi vermez, ver. sen verirsin oradan. Öyle bir sinirleniyor şu olur ki ne veriyorsun ya? sana ne senin paran mı? Olsun verme. O hastalık acayip hastalık, çevre hastalar. Şimdi, bazı adam diyorum şimdi, Allah teala diyor ki senin paramdan verme, benim paramdan ver. Ama işte adam başkasının anasından da veremiyor işte o da var. Allah diyor ki tamam senin malın ama diyor, niye değilim ki? Ya ver sana ne? Benim malım diyor, ver diyor. Veremiyor. Acayip O gün Onun için cennet yurdumdur. Temelgeçleri idari bir mal. Benim malımla benim yurdumu kim satın alırsa, illa bir hafere kar ederse, cennete gelirse, köşkü salayı beğenirse, o oh, ilk bir sipariş bile bulunur. Edemezdim ya, ya. Nasıl bir şeymiş bu ya? Tamam. Kazandı zaten. Ne Köşk onur. Çift demezler. Vergi istemezler. istemezler. İkide bir bilmem ne vergi istemezler. Senede bir mal emlaklar istemezler. Ve kaçıran? Feli. Gelsin diyor. Parayı benim yoluma versin. Benim paramı benim yoluma versin. Gelsin Elimi yurdumu, köşkümü alsın diyor. Zarar ederse diyor. Gelsin benden istersin. Zarar ederse desin ya ben beğenmedim bu köşkü ya. Gelsin gelsin ben de Ben onu beğendirene kadar veririm diyor. Zaten beğenmemek nerede ya? Kabir, bahçel, sıra, mizan, ana sahadamuş zaten. Cennete girdi mi? Ne diyor? Bir asınsak diyor yeter. Ya oğlum seni o bu dünyada kadar yerim var. Yok da, diyor dalga geçmeyin. Diyor. Ben diyor zor kurtul cennetten diyor, Ne bu bu dünyada? Ya ne dalda? Allah senden dalcamı geçer acı. Adam cehennemden en son çıkmış, cennetten en son girmiş. Diyorlar mı ki on dünya kadar yerim var? Yeter mi diyorlar? E tesveci benden Rabbim var diyor. Diyor alemlerin Rabbisin diyor. Canım çıktı cehennemden çıkana kadar. Ben de Allah etmedi diyor yani. Adam Allah diyor ya. Çünkü adam da kafayı yiyor. Çünkü. Heyecandan bunalıma giriyor. Şaşırıyor ya on dünya kadar yerim var diyeince adam ne olur? Ne oldu? Sağlam girse cennete direkt girse 60 dünya ya da yeri var. E zaten cenneti görüp de beğenmeyen adam olur mu? Nasıl beğenmeyecek? Nerede görmüş öyle bir şey daha? Kıyas yapsam. Bir güzel rivayet daha bana ondan bitirelim. Hasan Badai Allah'ın Hazreti Hasan. Masullahi sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, rayhanesi, çiçeği, gülü, dudağını öpüyordu, dudağını. Hacı Hasan geliyordu böyle kutlama yapıyordu. Bu balık çitirini aşağı bırakıyorlar ya. Eşbet de halki ruhu. bana benziyor, kuyruğu da bana benziyor. Bu bari. Pazarda birisi cariye satıyor. İslam'da tabi cariye işlemi var. Allah yolunda harbe gazaya gidersen evvela Müslüman olmalarını teklif ediyorsun. Müslüman olursa zaten hak var mı? Yok. Müslüman olmamaya diretirse ne teklif ediyorsun? Cizye. O zaman İslam devletine verdiği ödeyecek ki kafir güçsüz olsun. E, Cizyeyi de ödemiyor. E, cizye de ödemezse üçüncü şif ne? Kıtağ ve cihab. Ağzı kerimelerde sabitler. O zaman alınan e, köle erkekler ne oluyor? Köle oluyor. Kadınlar ne oluyor? Kariye oluyor. Müslüman olsaydı. Bu sefer Allah da seni zorla müslüman edecek işte. Müslümanın kölesi olursa ne olur? Görürsün, ne dersin? Bir de bakarsın ki Allah bir Müslüman köle azadet ediyor. O zaman sen de bari Müslüman olayım, azat olayım dersin. Yani Allah seni zorla cennete götürecek. Köleler, cariyeler bağlanmışlar ipten götürülüyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne okuyor? حَكِبَ رَبُّكَ مِنْ قَوْمِنْ يُقَعْبُونَ اَيْلَى لِلْجَلَّةِ مِسْسَلَاسِ Allah Teala diyor, şunları hayran hayran izliyor diyor. Niye? Bunları diyor zincire bağlantmış sonra cennete götürüyor diyor. Çünkü kendi devletinde kalsa köle cariye değil ama gavur eve diyecek eve gidecek. Müslümanın cariyesi oluyor. Cariyelerin çoğu evde Allah oldular hep. Ne kadar imaret yapıyordular. E bu aslında İslam'da incelikler var bunu herkes anlamaz. Onun için diyor ki bu kölelik meselesi İslam'da var. Şimdi bunu anlatsan etsen çoğu inkar eder mi etmez? Evet, He? Eder mi olur? Karar olur. Evet. Demin ne diyormuş lan? Bu İslamı tam doğru anlatan dedi çok kafır olacaksın. Halbuki mevleva ne yapıyor bunlar ne anlıyor? Anlamıyor ki adam. Aklı vahye uyduracak. Senin aklın anlamak için vahiy sana verildi. Senin aklın din getirmek için verilmedi. Sen kimsin de hüküm çıkarıyorsun? İlla azvaciğim. Eşlerinden namusunu korumazlar. Sağ ellerinin malik olduğu cariyelerinden de namuslarını korumazlar. Ve 100 tane 100 tane cariyesi olur. İmam Malik hazretlerinin 6 tane cariyesi vardı. Bu var mı? şimdi kölelik cariyeli şu anda kalmadı. Hz. Meclis zamanında yeniden cihat olduğunda olacak mı? E, olacak. Yine bir İslam devleti bir kafirle savaşsa köle cariye olur mu? Olur hükümler kapanmadı ki. Ama şimdi biz gavurların kölesi cariyesi olduk derdi Efendi Hazretleri. Görüyorsunuz İslam aleminin düştüğü rezil bu onu işte. Neler? Cihad etmeyenli ola rezil bu. İşte böyle. Şimdi onun için efendim e, yavru, Kanuni Sultan da işte çok haremde cariye var şu var var. Cariye onun kendine ait ise ise, galimetten ona düşen taksimde payı ise o ona helal mıdır? helaldir. Nikah gerek var mı? Yok. yok. Ama başkasının nikahlısıysa o zaman hizmet eder, süpürür, müpürür ama cinsi ilişkiye giremez, haram olur başkasının nikahlısıysa. Yani kendisi başkasına evlendirirse onu davundan cinsi imnazime tegiremez. Ama cariyede nikah şartı yok. Zaten nikah olsa o zaman e, azam oluyor. hür oluyor yani. Anladın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cariyeti vardı. Adı neydi? Rayhane. Radıyallahu anh ha. Resulullah sarsan kurdu ben seni azat edeyim nikah edeyim dedi yok ben seni cariye olarak kalayım dedi. O öyle istedi. Annemiz oldu. Cariyesi. Mâriye Vâri denir nesiydi? Cari. Cariyesiydi. Oğlu İbrahim kimdendi? Mâriye Vâri. Cariyesindendi. Şeriatı doğru aldı mı? zaten Zâdemircan gibi. Adam diyor ki cariye ile içe giremez diyor. Nasıl giremez? Resulullah çocuğu var.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 bilmem. Ulan ben bu kadar açık konuşuyorum yine de beni daha çok seviyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Millet doğru iş istiyor ya. Yani. Ya diyor dini bana doğru anlat, İster inanırım ister inanmam. Ama diyor takiye yapma diyor. Niye takiye yapıyorsun ya? Kur'an'da. Şimdi Hazreti Hasan Efendi'miz gitti bir adam cariye satıyor. Çarşıda da satabiliyor mu bu mal gibi hükmünde. Adam dedi ki, bir lira versin, bir dil hem versem, verir misin? Talga mı geçiyorsun? İki dil vereyim. mı geçiyorsun dedi ya, yani kıymetli bir cariye. Eee? Ne kadar para lazım? Ooo, şekli yüksek bir fark O da ona ibret için vaaz ediyor gitti. Hz. Hazreti Hazreti dedi. فَذْهَفَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَلٰى مُنَ الْحُولِ الْعِلْمُ بِالْفَلْسِفَ الْنُّحْمَ Hadi dedi be. bu kadar parayı vermem dedi buna. Niye? Allah dedi cennette ebedi huri huri yaşlanmaz hasta olmaz Efendim, korkmaz hayız olmaz, nifas olmaz tükürmez, tükürmez içinde kan yok Allah Allah midesinde işkembede bir şey yok ama tabi cennete gitsek biz de öyle olacağız yani cennet evinin genel dünyanın hanımları da öyle olacak böyle bir huri Allah kaça veriyor dedi biliyor musun? Allah'ım da bakıyor. Dedi bir kuruş sadaka versem bir huru veriyor dedi. Allah bir lokma dedi sadaka veriyorsun bir huru veriyor dedi. Bu ne dedi ya? Her tarafı efendim ayıplı kusurlu ondan sonra şu kadar da parıştıyorsun hadi hiç <gülüyor> Güzel vaaz değil mi? Güzel vaaz. Allah Teala ebedi cenneti lokmaya veriyor ya. Kuruşa veriyor ya. Sadakaya veriyor. Ama biz bu kadar kolay işi de beceremezsek, şu dünyadan ahirete yatırım gönderemezsek, Allah. veremezsek hizmete ne olacak biz malimiz? Yani yazık olacak. Evet, isteyeni geri çevirmemek, muhtacı döndürmemek, boş döndürmemek de neymiş? 38. varmış Allah'ın bütün paralarını ifa etme ufağıyla. Amin. Subhanallah bila ala ala Rabbi hamdulillah bila ala ala siddi muslim. <gülüyor> Muhammedu Allahu ve Bu dualarla cennete gireceksiniz. O vakit göreceksiniz. Ya biz de dua'yı beklemeden sıvışıyorduk, kaçıyorduk. Ne alan atmışız diyeceksiniz. Allahümme inna asluk al Amin. Tamam. Tamam. Allahım inna asluk al jannah. Tamam. Allahım inna asluk al jannah. Tamam. Allahım inna asluk al jannah. Tamam. Allahım muhammed. Amin. Sallallahu jannah. aleyhi ve sellem. asluk al jannah. Tamam. Allahım inna asluk al jannah. Tamam. Allahım inna asluk al قال يا رب لا حول ولا قوه الا بالله انك العليم العظيم اللهم انزل علينا الخير كله عاجل يراجع لما علمنا وما لم نعلم نعود بجمل الشيء كله عاجل يراجع ما علمنا وما لم نعلم امين اللهم Allahümme Rabbena etinem velke rahmetem heyyilena min emrinâ râşedâ. Rabbenâ etinem lennâ nurrâna ve fillenâ innik alâ ehsin âkübetenâ fil-umûri kulliha ve ecirnâ min hızyid ve adâb-il âhrâb. Âmin, yârhebem râhimîn, yârhebem râhimîn, affeyle mağduret. ne kadar varsa yaptır ya Rabbi. Raffak eyle ya Rabbi, yardım eyle ya Rabbi. Karanların ne kadar varsa sakındır takva kaldıysa takvalar yerleştir. ya tüm eğlence sevgilerini, haram sevdileri ıhraç eyle ya. Ailelerimizi iyaliyle. Çocuklarımızı islah eyle ya. Ailelerimizi ya fazl hidayet eyle ya Bizi de hidayet eyle ya. Birbirine hayırlı eyle ya Rabb. huzurlar efsane eyle ya Çocuklarımız Çocuklarımızı salihim ile hak eyle. Namazsız, kecesiz, kuransız, tevbesiz Hanım çoluk, çocuk aile yakın bırakmayalım Rabb'im. Hepimizin yarın Rabbi, fazlı görevle hayırlı muratlarımıza nail eyle. Korktuklardan emin eyle. Sohbetlerde daim eyle. İtikadımızda sabit eyle. Kaymaktan, caymaktan mağrur eyle. Hastalar afischmalar eyle. Amin diyenlerin eyle. Amin